Ağzıb Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbil 'alamin. Özellat ala ve ala Rasulina Muhammed ve alehi ve sahabihisizmeyin. Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabib gülubina Muhammed. Sallu ala şefiğ dinubina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce olanlar iman edenler, çok fazla zandan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı ismin. Ve casusluk yapmayın. Son ayetine Allah razı Değerli kardeşlerim, bugün de Müslümanın kişisel davranışlarından biri olan ahlaki özellikler kapsamında suizan hatasından konuşacağız. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın karakter olarak uzak durması gereken özelliklerden birisi husnuzan sahibi olması, iyi düşünceler içerisinde olmasıdır. Su izan sahibi olmaktan uzak kalması gerekir. Nedir su izan ve husnuzan? Su izan değerli kardeşlerim, bir insanın bir Müslüman kardeşi hakkında yersiz gerekçesiz, dayanaksız ithamda bulunması, ona ön yargıyla davranması, ithamda bulunması ve haksız yere suçlamasıdır. Elinde bilgi olmayan bir konuda bir Müslüman kardeşinin kötülük yaptığını düşünmesidir. Süizan, hüsnü da bir Müslümanın kardeşi hakkında iyi şeyler temennisi de bulunmasıdır. Menfi düşünceden kötü düşüncelerden uzak kalması demektir. Bu kardeşine karşı iyilik duyguları beslemesi demektir. Bir Müslüman, bilgisi olmadığı bir olay hakkında Müslüman kardeşinin o konuda yanlış yapmadığını düşünür. Onu suçlayıcı bir tavır içerisine girmez. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Hucurat Suresi'nde ki Hucurat Suresi Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara ahlaki ilkeleri öğreten sureil olmasıyla e, bilinmiştir. Hucurat suresinde peygamberimizin karşısında büyüklerin karşısında nasıl konuşacağımız, sesimizi ne kadar yükselteceğimiz, Müslümanlar arasında bir husumet olduğu zaman nasıl bunun çözüme kavuşturulacağı, gıybet hususu, alaya almak gibi tamamen ahlaki davranışların belirlendiği, belirtildiği, öğretildiği suredir Hucurat Suresi. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu ahlaki ilkeleri bize öğreten Hucurat Suresi'nde Allah Teala su izan ile de hüküm koymuştur ve buyurmuştur ki, Ey iman edenler, zandan kaçın. Çünkü kötü düşünce içerisinde olmak, su içerisinde olmak bu diyor inne ba'da zanni ismin bunun çoğunluğu günahtır. Elbette bazen zaman olur ki bir insan bir kimse hakkında olumsuz düşüncelere kapıldığı zaman bunda isabet de etmiş olabilir. Doğru da olabilir ama yanlış da olabilir. Böyle bir ihtimal olacağı için bir insanın bilmediği konu hakkında böyle bir hüküm yürütmesi, fikir yürütmesi peşin hükümlü olması hoş karşılanmamıştır. Yine Gazi Beyzavi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki zandan kaçının ayet-i kerimesini yorumlayarak buyuruyor ki burada yasaklanan zan iyi kimse hakkındaki kötü düşüncedir. Ama bir insan fisk-ı ile meşhur ise kebair dediğimiz büyük günahları açık açık işliyorsa bu insan hakkında suizan olmaz. Bu insan zaten büyük günahları açık açık işliyor. Keza gayrimüslim bir insanlar içinde İslami akideye sahip olmayan insanlar içinde suizan diye bir düşünce söz konusu olamaz. Onlar hakkında da kötülük beklemek doğaldır. Değerli kardeşlerim Suizan bir kimse hakkında bilgi belge olmadan olumsuz kanaatlere sahip olmak yasaktır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şerifinde buyurur ki: "İyyake'n vezzan Sakın ola suizan yapmaktan kaçının. Fe innez zanne ektebul hadis." Çünkü suizanda bulunmak yalanların en kötüsüdür. Sözlerin en yalanıdır Neden sözün en yalanı Aslında bunda Hata ihtimali olan bir şeydir Yalan kesin yalandır Bu kesin değildir de Ama bunun yalanların en kötüsü Olmasının nedeni Bunun bir cazibe merkezi olmasından Kaynaklanır Bir insan birisi hakkında yalan söylediği zaman Herhangi bir konu hakkında Yalan sözde bulunduğu zaman Onu bir defa söyler ve geçer Yalan bir defa söylenir ama suizan o kadar cezbedici, çekicidir ki insan buna daldıkça darar. Söyledikçe söyler, yeni yeni şeyler ortaya çıkarır. İşte onun için suizan bir insanın en çok kaşınması gereken düşüncesidir. En çok kaşınması gereken, sonucu en ağır olan peygamberimizin ifadesiyle en büyük yalan olan sözdür değerli kardeşlerim. Kuşkusuz ki Yine hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselam Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin Ayıplarını araştırmayınız buyuruyor Bir Müslüman Bir topluma girdiği zaman iki kişinin kendi arasında gizlice konuştuğunu görürse Ki bu da yanlıştır Üç kişinin olduğu yerde iki kişinin kendi arasında konuşması haksızlıktır Ama yine de bir insan Kendisinden gizli bir şeyler konuşulduğunu gördüğü zaman onu araştırmaya, tahalli etmeye çalışması da doğru değildir. Kendisinden bir şey gizleniyorsa ne olmuş ne olmuş meraklı melahat gibi bunu merak edip olayı derinlemesine deşmesi, olayı öğrenmeye çalışması da doğru değildir. Aynı şekilde bir Müslümanın gizli hallerini, ayıplarını araştırması da doğru değildir elbette insan hata etmiş olabilir eğer hatasından pişmanlık duyuyor ise ve kendi kendine bu suç gizli kalmışsa bu gizli kalmalıdır bunu hiç kimse öğrenmeye çalışmamalıdır değerli kardeşlerim Peygamberimizin ifadesiyle yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu suizan ile ilgi hususun büyük bir psikolojik etkisi olduğunu da bize belirtiyor bu öyle bir psikolojik etkisi olan bir şeydir ki bir insan hakkında yaptığınız bu tür bir olumsuz propaganda dezenformasyonel bilgi toplumu da başkalarını da aleyhinde konuştuğunuz kişiler aleyhine kışkırtır kötü düşüncelerin yayılmasına sebep olur işte onun için peygamberimiz buyurmuştur ki sizden biriniz eshabımdan biri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Zira ben sizin yanınıza gönül huzuru ile gelmek istiyorum. Yani diyor ki peygamberimiz siz bir insan hakkında kötü bir bilgi sahibiyseniz bunu bana söylemeyin. Çünkü ben bunu duyduğum zaman o insana ben de bir nevi olumsuz duygular kim beslemeye başlayabilirim. O insana sevgi mektubudur. Onun içinde bir kardeşinizde kötü bir durum görmüşseniz bunu kimseyle paylaşmayın, içinizde tutun. Çünkü bir insanda kötülük gördüğünüz zaman nasıl ki siz o insana karşı bir zafiyet hissediyorsanız, o insanın zaafını elde etmişseniz bunu başkalarının bilmesini sağlamayın. Çünkü başkalarının da o insana karşı olumsuz düşüncelere kötü duygulara kapılmasına vesile olursunuz. Onun için bunu gizli tutun diyor Peygamberimiz. Yine Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, Mü'min kardeşinin söylediği bir sözü hayıra yorumlayabiliyorsan öyle yap. Çünkü o söz hakkında sakın o söz hakkında hayırdan başka bir şey düşünme. Bu düşüncelerde olduğu gibi davranışlarda olduğu gibi sözlerde de geçerlidir. Size birisi birden fazla anlama gelecek bir söz söyledi. Hani dilimizde de var ya bir kelime söylüyorsun 40 tane anlama geliyor. Bel aşağı bel altı yorumlamalara imkanı olan sözler sarf ediyor insanlar. Böyle durumlarda ne demek istedi? En kötüsünü değil en müsbet en hayırlı en doğru olanını yorumlamaya çalışmalı insan. Bu söz söylediyse evet ben bu kardeşim hakkında müsbet düşüncelere sahibimdir. Bu kardeşim doğru şeyler söylemiştir ve bu kardeşimin sözünde hayır vardır düşüncesi içerisinde olmalı bir Müslüman. Yine değerli kardeşlerim, kuşkusuz ki bir insanın insanlara karşı husuzan beslemesi, iyi duygulara sahip olması kendisine hiçbir Külfet getirmeyen kolay bir iştir. Sadece nefsine sahip olmasıdır. Hani birisine iyilik yaptığıya kalk, sırtında su taşı, odun taşı denmiyor. Bir fedakarlığa gir. Onun için şunu şunu yap değil. Bu sadece kendine sahip ol. Başka bir insan hakkında müsbet duygulara sahip olduğun zaman, sevap kazanırsın, menfi duygulara sahip olduğun zaman da, o kişi karşısında bir sorumluluk sahibi bir veban altına girmiş olursun değerli kardeşlerim. Onun için Hz. Ali Efendimiz de buyurmaktadır ki Allah'ın kullarına karşı hüsnü sahibi ol. Çünkü böyle yaparsan birçok boş yorgunluktan kurtulmuş olursun. Yani bazı bilgiler vardır ki insana yüktür. Hani televizyonlarda sıkça gördüğümüz işte olağanüstü tip hadiseler var. İşte bilmem yeraltı yer üstü derin bağlantılar var. Bu olaylarla ilgili bilgi sahibi olan nice insanlar var ki belki de geceleri gözlerine uyku girmiyor. Huzursuzlar. O bilgilere sahip olmak onları derin bir yük, ağır bir yük gibi geliyor. Onun için bir insan bilmemesi gereken şeylere bilmediği zaman huzurludur. Zihninde, beyninde ne kadar böyle kendine yük olacak bilgiler, düşünceler varsa o da o insana yüktür. O insan için bir perişanlık, bir yorgunluk vesilesidir. Onun için bir insanın kendi kendini temiz tutması, zihnini safi, hali tutması kendisi için en tabi, en doğru olan davranışlı değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Suizanın sebep olduğu dehşet olaylardan. Bu sadece bugün değil, geçmişte de İslam tarihinde de suizanın sebep olduğu maalesef çok dehşetli anlar yaşanmıştır. İşte bunlardan bir örnek. Peygamberimiz aleyhisselam efendimiz Sefere çıkacağı zaman hanımları arasında kura çekerdi. Kura da kime tesadüf etmişse onunla birlikte seyahate çıkardı ki işte Beni Mustalik gazvesine gideceği zaman da kura Hazreti Ayşe Validemize çıktı. Onunla birlikte sefere gittiler. Benim Mustalik gazvesinden dönüşte ordu toparlandı. Hep birlikte Medine'ye dönülüyor. Dönülüyordu ki o zaman görevli sahabelerden birisi Safvan isimli bir sahabe bunun görevi artçıydı. Yani ordunun tamamı toplandıktan sonra gözlemci olarak orada kalacak, geride kalan döküntü, yolda kalan unutulan eksik gedik bir şey varsa onu toparlamakla yükümlüydü. İşte değerli kardeşlerim Hazreti Ayşe validemiz de bu sefer dönüşünde tam Çıkılmak üzerindeki e, lavabo ihtiyacı hissetti. Tam oraya gittiği için de ordu toparlanmış. Herkes yola koyulmuştu ki kendisini unuttular. Tabi örtünme emri de olduğu için peygamberimizin hanımı bile olsa erkeklerle haşır neşir olmazdı. Hazreti Ayşe de gelmiş şoklama defteri imzalayalım kabul edelim. Geçti bindi değildi. Onun bineceği bir yer vardı. Devenin içerisinde hanımların bineceği özel bir yer yapılmıştı ki oraya hanımlar biner, devenin içerisine onu da yüklenip üzerine yerleştirirlerdi. Hazreti Ayşe validemizin de bineceği deve de böyle oldu. Kendisinin zamanında gelip oraya yerleştiğini sandılar. Kendisi hafif de olduğu için aldılar dediler ki içinde Hazreti Ayşe var mı yok mu sormadılar da ama kendisini var olduğunu sandılar ve konvoy hareket etti. Kervan Medine'ye ulaştı ki Hazreti Ayşe'nin bulunduğu deve boş. Hazreti Ayşe var demiz unutulmuş. Orada kalmış. İfade etmeye çalıştığım gibi defi hadis vesilesiyle orada kalmıştı. Sonra da Hani hanımların ortak özelliğidir bin yıl önce de olsa işte gerdanı Hazreti Ayşe validemizin tam o sırada gerdanını düşürmüş onunla meşgulken onu ararken komu gitmişti kendisi de döndü geldi ki hiç kimse yok tabi Hazreti Ayşe validemiz çok zeki bir kadındı orada ulu orta kaldım diye dehşete kapılmadan hemen orduların toplanma yerine buluşma yerine geldi. Merkez nokta burasıydı. Hemen oraya geldi. Orada da o artçı sahabe Hazreti Safvan'ın olduğunu gördü. O kendisine yardımcı oldu. Devesine bindi ve Medine'ye beraberce geldiler. Tabi düşünün ki münafıkların olduğu bir dönemde Hazreti Ayşe validemiz orduyla gelmedi. Bir erkekle en son geldi. Tabi o zaman Abdullah İbni Selül isimli münafık bunu bir dedikodu vesilesi yaptı. Hemen tabi burada e, Hazreti Safvan Hazreti Ayşe varidemiz görünce inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Dehşete kapıldı. Hani cenazelerde söyleriz. Nasıl unuturlar Hazreti Ayşe'yi burada diye. Bir dehşete kapıldı. Yardımcı oldu. Deveye bindi. Dönüp geldiler. Abdullah İbni Selül de o zaman Medine'de dedikodu başlattı. Kulaktan kulağa ne olmuş? İşte bu Ayşe Kimle beraber gelmiş, bilginiz var mı filan? Tabi bu öyle kulaktan kulağa yayılmaya başladı ki insanlarda böyle su izan kokan bilgi sahibi olmadıkları, nefse hoş gelen sözleri kısaca dillerinde ettiler. Herkes bunu konuşmaya başladı. O sırada Hazreti Ayşe validemiz sefer dönüşü Medine'ye geldiğinde tabi kendisi hakkında bir tür dedikoduların yapıldığından. Bu ayuka çıktığından bu haberlerin hiç bilgisi yok. Kendisi rahatsızlanmış, babasının evine e, dinlenmek üzere gidiyor Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor ve orada istirahat edip iyileşecek. Tabi kendisinin olaylardan da haberi yok ama herkes memleket bu haberle kaynıyor. Bir bakıyor ki günler geçiyor Peygamberimiz Hazreti Ayşe'yi ziyarete gelmiyor. Halbuki biliyordu ki. Kendisi ne zaman rahatsızlanıp babasının evine istirahat etmeye geldiğinde peygamberimiz gelip onu orada ziyaret ederdi. Orada hal hatırını sorardı. Bundan da kuşkulanıyor. İçinde bir ürperti oluyor. Bir zaman sonra bir bayan kendisine hakkında çıkan olayları, dedikoduları haber verdiği zaman Hz. Ayşe validemiz büyük bir şekilde acı duyuyor, fenalaşıyor. Hastalığı da daha çok artıyor. Tabii ki bu bir süre devam ediyor. Ne zamana kadar Hazreti Ayşe validemiz hakkında ayet-i kerime ininceye kadar Nur Suresi'ndeki kadınlara tesettür emrini bildiren ayet-i kerimelerden önceki ayet-i kerimeler 12 ile 16. ayet-i kerimeler işte Hazreti Ayşe'nin bu olayıyla ilgili biz Müslümanlara bilgi veriyor. Allah Teala bu haberi bilip bilmeden duyan, duyduğunu konuşan gevezelik yapan inanan, yayan herkese deyim yerinde ise adeta fırça atarcasına kızıyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estaizu le لَوْلَا اِلْتْسَمِعْتُ مُوْهُ Zannel mu'minûne vel mu'minâtu bi'enfusihim hayran. Ey Müslümanlar siz bu haberi duyduğunuz zaman Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar kendiliklerinden hayır düşünmeli değiller miydi? Vakalu gâlû hâzâ Bu açık bir iftiradır demeli değil miydi? Yani diyor Allah siz bunu duyduğunuz an biz Hazreti Ayşe'yi iyi bir insan biliriz. Bu asla yalandır diye duyduğunuz anda reddederdiniz ve Kur'an-ı Kerim'in belahi üslubu ki eee demeli değil miydiniz diye Kur'an-ı Kerim ifade de buyuruyor. Sonra devamen buyuruyor ki il telakkuunahu bi'l sinetikum. Öyle oldu ki siz bu sözü dillerinize doladınız. ve taqulunu bi'afwahikum ve ağzınızda male hiseleküm bi'l bilmediğiniz sözlere söyler oldunuz, duydunuz, dilinize dolandınız, dolandırdınız ve bilmediğiniz olay hakkında konuştunuz ve tasbeünühu heyine ve huaindallahi yazim. Ve siz bu yaptığınız işi basit bir iş gibi düşündünüz. Halbuki bu Allah katında çok ağır bir işti. Mansun bir kadının zina iftirasına uğraması, hakkında dedikodu yapılması Allah katında çok ağır bir suçtu. Ama siz hiç önemsemediniz, boş vererek bunu konuştunuz. Allah Teala bizi böyle ikaz ettikten sonra bu olaya karışan sahabileri "Ve le iletme entumu hu kultum Demeli değil miydiniz siz bu haberi duyduğunuz zaman? Bizim bu olay hakkında konuşmamız asla doğru değildir. Allah Teala her şeyden münezzehtir. Demeri değil miydiniz diye Allah Teala ikaz ediyor ki bu ayet-i kerimelerde pek çok ikaz var. Duyduğunuz anda reddedecektiniz. Sonra bilmediğiniz şeyi konuşmayacaktınız. Sonra tekrar edip durmayacaktınız cevzelik yaparcasına ve sonra sizi zorlasalar bile insanlar biz bu konuda bilgi sahibi değiliz deyip kenara çekilecektiniz. Ama siz sahabeler hepiniz sınavı kaybettiniz. Bu olayı duyduğunuz haberi araştırmadan hemen balıklama atıldınız, atladınız diye Allah Teala sahabeleri ayet yerime de ikaz ediyor değerli kardeşlerim. Tabii sonrasında o konumuz olmadığı için detayına iniyor değiliz. Nur suresinden e, olayın e, detayları İzahlı bir şekilde öğrenilebilir. Burada tabii ki tüm sahabeler, herkes bu olaya bu şekilde düşmedi. Mesela Peygamberimizin hanımlarından Hazreti Zeynep validemiz kumaydı. Hazreti Ayşe ile bir nevi rekabet içerisindeydi. Hep Peygamberimizin daha fazla gözünün içine, gözüne girmeye çalışırdı. Bir nevi gizli bir iç çekişme yaşardı ve hep bir rekabet içerisindeydi öyle olduğu halde Peygamberimiz Hazreti Zeynep'e sordu bu olay artık o kadar çok konuşulur oldu ki Peygamberimiz de sen ne diyorsun Zeynep bu olayla ilgili diye sorduğunda Hazreti Zeynep Validemiz dedi ki Ya Resulallah ben kulağımın işitmediği gözümün görmediği bir şeyde kendimi muhafaza ederim kontrol altında tutar kendimi korurum bilmedim olaylara karışmam. Ne bizzat kulağımla duydum, ne de bizzat gözümle gördüm. Onun için ve dedi ki ben Ayşe hakkında ancak hayır bilirim. Buna asla Ayşe böyle bir şey yapmaz dedi. Öyle rekabet içerisinde olmasına rağmen hakkı teslim etti ve Hazreti Zeynep validemiz bu su izanne düşmedi kardeşlerim. Bunun dışında mesela yine aynı olayla ilgili Eyüp Sultan Hazretleri Ebu Yübel El Ensari Hazretlerinin karısı vardı ki Ümmü Eyyub Radiyallahu Anh'a o da haberi duydu. Hani kadınlar nasıl bu tür konuşmaları çok yaygındı ki bugün olduğu gibi o günde kadın her zaman kadındı. E, Eyyub El Ensari hanımı da Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'ne duydun şeyi Ayşe'yi diye sordu. Yani olaya haber veriyor. Ayşe'nin yaptıklarını, Ayşe'yi duydur mu? dediğinde Hazreti Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri dedi ki sen böyle bir şey yapar mısın? Vallahi yapmam. Kadın kendine böyle bir şey yakıştıramadı. Hemen Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri de taşı yediğine koydu. Bilesin ki Allah şahit olsun ki Ayşe senden daha hayırlı bir kadın. Sen yapmazsan o hiç yapmaz. O da işte o gün e, su izan ateşine yanmayanlardan, bu hatan içerisine düşmeyenlerden bir diğeri de Ağa Yüber Ansari Hazretleriydi. Yani ne anlatmaya çalışıyoruz? Bir münafığın çıkardığı basit bir dedikodu, aylarca süren, bugün bile halen konuşulan ve o gün toplumun tamamen huzurunu bozan Hazreti Ayşe validemizi tecrit eden ve babasının evinde mahsur kalmasına sebep olan bir olaya düş dönüştü ta ki Kur'an-ı Kerim'deki okuduğumuz ayet-i kerimeler nazil oluncaya kadar bu ayetler indikten sonra Hazreti Ayşe'nin masumiyeti de böylece ortaya çıkmış oldu Tabi Hazreti Ayşe'nin bu masumiyeti açıktan Kur'an-ı Kerim'le tescillenmiş biçimde ortadayken halen aksını düşünmek Allah kurusun Kur'an-ı Kerim'in de sarih zikrettiği ayete muhalefet anlamına geleceğini de unutmamak gerekir. Değerli kardeşlerim neden bahsediyoruz? Temkinli davranmaktan, su izanına kapınmamaktan, Hazreti Mevlana Hazretleri diyor ki her geceyi Kadir her gelene de Hızır bil. Yani o karşına gelen herhangi bir gecenin de değerlendirilmesi önemli olduğu kadar hani Kadir gecesi de gizli. Sıradan sandığınız hafife aldığınız bir insanda Hazreti Hızır aleyhisselam olabilir. Bir insan hayatı boyunca bu açıdan temkinli olmasını sürdürmesi gerekir. Yine Abdullah İbni Mesud Hazretleri de değerli kardeşlerim buyuruyor ki siz kardeşinizin bir günah işlediğini gördüğünüz zaman sakın olay ki Ya Rabbi onu rezil et Ya Rabbi ona lanet et diyerek aleyhinde beddua edip şeytana yardımcı olmayın. Kendinizi korumaya alın. Ancak ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi bu kardeşimizi hak yola ilet diye o kişi hakkında dua edin. Ve diyor ki Abdullah bin Mesud, biz peygamberimizin eshabı olan kimseler, sahabeler, hiçbirimiz bir kimse öldüğü zaman e, hakkında bir şey konuşmazdık. Eğer bir insan e, hayırlı bir şekilde ölmüşse ölümü iyi şekilde sonuçlanmışsa derdik ki bu hayra kavuştu. Yani nimetlere berekete, rahmete kavuştu. Ne güzel oldu ölümü diye tebrik ederdik. Ama kötü ölüm üzerine de ölmüşse hepimiz susardık ve onu böylelikle bir şey söylemekten korkardık. Bilgi sahibi olmadan bir insan dış görüntüye göre, olumsuz bile görse olumsuz gördüğü şeye göre hareket edip konuşması kendine de zarar verebilir diye sahabeler bu konuda da değerli kardeşlerim çok temkinliydiler. Yine Hazreti Cabir buyuruyor ki Peygamberimiz vefatından 3 gün önce bize şöyle buyurdu sakın ha hiçbiriniz Allah Teala hakkında hüsnüzden beslemeden ölmesin. Ne yapmalı bir Müslüman? ...Rabbimiz hakkında da hüsnü beslemeli. Allah Teala'nın verdiği her şey hayrımızadır. Allah Teala eğer bize bir kötülük vermişse bu bizi imtihan içindir. Hani bir müfessir diyor ki bir insan kendisine Allah'ın verdiği nimetlere şükür etmeli. Bu nimetleri Rabbim bana lütfen verdi. Ama kötülük verdiğinde de yine bunun imtihan olduğunu düşünmeli. Nasıl ki diyor... Mesela de eğitim amaçlı bir genci alır, dağa tırmandırırlar. Dağda en zor şartlarda yaşamasını sağlarlar. Veya işte bir e, güvenlik kuvvetleri daha çok veya polis, e, bir sportif faaliyette spor hocası, antrenörü alır. Adamı gerekirse 20 km koşturur, aç bırakır, susuz bıraktırır. Her türlü işkenceye tabi tutar. Bu aslında onun antrenörünün o kimseyi sevmediğinden değil daha fazla sevdiği için daha fazla eğitilmesini sağlam amacıyla böyle bir şey yapmıştır. Onun için de Allah bir kuluna bir musibet verdiği zaman bu Allah'ın kendisine gazabı değil Allah'ın bu insanı eğitmek amaçlı bu insanın seviyesi, derecesi daha çok yükselsin diye böyle bir şey yapmıştır. Bunları düşünmesi gerekir. Tabi Abdullah Seraç Hazretleri de Peygamberimizin Rabbimiz hakkında hüsnü da bulunur sözünü üç şekilde yorumlamıştır ki diyor ki bir insan üç şeyi yapmakla Allah Teala hakkında hüsnü da bulunur. Nedir bunlar? Birincisi amel işlediği zaman onun kabul olacağına inanmasıyla ben kılıyorum namazam mı oldu mu olmadı mı bilmiyorum düşüncesinde olmamalıdır bir insan evet ben allah Teala için bu hayırlı hizmeti yaptım ve biliyorum ki Rabbim ecrimi verecektir beni karşılıksız bırakmayacaktır bir insan bu düşünce içerisinde olmalıdır sonra ikinci olarak bir insan İbadet ettiğinde, herhangi bir ibadetinde bunun karşılığında Allah Teala'nın kendisine sevap yazacağını bilmelidir. İbadet birincisi kabul olduğuna inanması, ikincisi de bunun karşılığında kendisine ecir ve sevap verileceğine inanması, üçüncüsü de Allah Teala'dan bir duada, niyazda bulunduğu zaman Allah'ın onu kabul edeceğine inanmasıdır. Evet, ben bu duada bulundum. Allah verir mi vermez mi söylüyorum. Geçiyorum değil, tam tersine canı gönülden Allah'a yalvaracak ve bu duasının da kabul olduğunu düşünecek. Tabii ki duanın kabul olma yöntemleri de var ama konumuz şu anda Rabbimiz hakkında husuzan beslemek dedik. Ve yine bir başka sözde buyuruyor ki İbhâfli ehâke an seb'ine uzran Kardeşine yetmiş özür bu. Yani bir kardeşin bir hata işlediğini gördüğün zaman onu kendi içerisinde, kendi içinden yorumlamaya çalış. Buna yetmiş ayrı gerekçe, yetmiş ayrı bahane bul. Bu böyle yapıyor ama muhakkak başı bir sebebi vardır. Kötü yönden geldiğini, kötü bir binadan çıktığını gördüm ama. Bu buraya tebliğ yapmak için gitmiştir. Ya da namaz kılacak başka yer bulamamıştır. Cami zannetmiştir, gitmiştir gibi 70 tane gerekçe bul. Bu gerekçelerden birinden biri muhakkak ki bu kardeşimin işidir diye düşün. Sakın ola ki bir kötülüğünü gördüğün zaman direkt o insanı suçlama buyuruyor. Aynı şekilde değerli kardeşlerim bir alime evliyaullah'tan bir zata sahabelerin savaşlar sorulduğunda buyurmuş ki Allah Teala bizim elimizi o kanlardan korudu. Elimizi o kana bulaştırmadı. Bari biz de kendi kendimize dilimizi o kana bulaştırmayalım. Allah elimizi korudu. Biz de dilimizi muhafaza edelim demiştir. Onun için de yani bir olay bir yerde bizim dışımızda bir olay gerçekleştiği zaman da Olay neymiş üzerine balıklama atlayıp, olay hakkında şu haklıydı, bu haksızlığı şöyle oldu, böyle oldu. Ve insan bilgi sahibi olmadan, elinin bulaşmadığı işlerde de, elini kirletmediği işlerde, dilini de kirletmemelidir. Konuşacağı her konuya bu açıdan dikkat etmelidir. Ve değerli kardeşlerim, Peygamberimizin de günlük yaptığı dualar var ki bunlardan birisi de şuydu Ya Rabbi amellerden razı olacağını yapmayı lütfeyle sana hakkıyla canı gönülden tevekkül etmeyi nasip eyle ve senin hakkında hüsnü zam sahibi olmayı nasip eyle. Peygamberimizin Sıklıkla yaptığı dualardan birisi buydu. Neye dua ederdi? Ya Rabbi bana razı olacağın amel işte. Yani fayda getirmeyecek, senin razı olmayacağın işleri bana yaptırma. Sonra sana hakkıyla tevekkül edebilmeyi, sana hakkıyla dayanmayı, güvenmeyi, sana kayıtsız şartsız teslim olmayı bana lütfeyden. Bu da önemli bir şeydi ve üçüncü olarak da, hususundan sahibi olabilmek için de peygamberimiz dua eder değerli kardeşlerim ve hadis-i Kudüsü'de de buyurulur ki ene'inde zanni abdi Rabbimiz öyle buyurur ben kulumun beni zannı üzereyim yani bir insan ben bu kadar günah işledim Allah beni asla affetmez direkt cehennemi boyladım diye böyle bir ümutsizliğe kapılmışsa Allah bu beklentisini boşa çıkarmaz aynen istediği gerçekleşir Keza Kana ümidini kesmez Ben günah işledim ama inanıyorum ki Rabbim beni affedecek Beni başarıya ulaştıracak Bana bunu lütfedecek diye Hüsnü zam beslediği zaman iyi düşünceler içerisine daldığı zaman da Yine Allah onu karşılıksız bırakmayacak neyi temenni etmişse o gerçekleşecek. Onun için de insan hayatının hiçbir döneminde boş bulunmamalıdır. Boş boğazlık yapmamalıdır. Duaların kabul olduğu anlar vardır. Gök kapıları açılmıştır. Bazen gönlünüzden temenni ettiğiniz şöyle olsaydı dediğiniz şey anında gerçekleşir. Onun için o zaman belanızı istemiş olsanız belanız da gelir. Hatta insan çok defa der ki şuna dua ettim oldu. Keşke daha büyüğüne dua etseydim. Evet insan her zaman Allah Teala'dan hedefini yüksek tutmalı. Duasını talebini, beklentisini her zaman yüksek tutmalı. Çünkü Rabbimiz bizim zannımız üzeredir. Biz nasıl Allah Teala'yı tasavvur ediyorsak bizim için öyledir. Beklentimizi böyle tutmalıyız sözlerimizi toparlarken değerli kardeşlerim bir kıssayı da anlatmak istiyorum suizanla ilgili bir medresede Hoca Efendi'nin birisi öğrencilere ders veriyor ders anlatırken e, suizan konusuna gidiyor ki e, suizanla ilgili olarak İmam-ı Şafii Hazretlerinin sözünden bahsediyor diyor ki İmam-ı Şafii Hazretlerine göre ihtimal ile hüküm verilmez hatta diyor bir köpek bir evden ağzı yoğurt bulaşığı çıksa o evdeki yoğurt kabından köpeğin yediğine hükmedilmez o kap yine temiz kabul edilir kapıdan çıktı ağzı da kirli belli ki başka bir evden yeme imkanı yok öyle olduğu halde bu konu kesin olmadığı için karar verilmez hoca bunu tabi derste böyle anlatıyor Bizim öğrenci de bunu dinliyor, diyor ki e, kesin olmayan bir şey de hüküm vermek doğru ama köpek ağzı e, bulaşık e, izde çıkmış hem de evden çıkmış e, de bunu duyunca hocam pes yani bu kadar da diyor bu kadar da değil yani diyor ama abarttın diyor içinden ve tabii bunun üzerine e, aradan çok kısa bir zaman geçiyor ki öğrenci kursta. İşte bir e, koyun kesilecek, birisi getirip, abim bu kursa hayır olsun, yardım olsun diye kursa koyun veriyor. E, ahali de hep beraber toplanmış, e, pikniğe gidiyorlar. Bu esnada e, bu çocuğa da, bu ah, bahsettiğim bu kadarına da pesleyen öğrenciye, hoca bu koyunu kesme görevi veriyor. Elinde bıçak, tam koyunu kesmiş, derisini işini bitirmiş, sonra... Ee, birazdan elindeki bıçakla e, lavabo ihtiyacı doğuyor, eli de kanlı üzeri e, lavabo ihtiyacı doğuyor, ormanda kenara bir yere çekiliyor. Tabi muhtemelen havada anlaşılan rüzgar tipi filan var anlaşılan ki olan ahaliyi de diğer mühim e, arkadaşlarının olduğu yeri kaybediyor. Allah'ın hikmeti o esnada da bir cinayet işlenmiş duyuyorlar ki cinayeti işleyen kişi ormana doğru kaçmış tam da zaptiyeler güvenli görevlileri ararken katili elinde bıçak üstü başı kan genci bulunca hemen yakalıyorlar ha gel katil bu bu da kendini anlatıncaya kadar dinlemiyorlar bile zaten suçun unsuru bile hazır üstü başı da kan bu cinayeti işleyen sensin götürüyorlar nezarete bir gece nezarette kalıyor ertesi sabah mahkemeye çıkartıyorlar mahkemede işte bu yine başlıyor ki efendim ben yapmadım filan diyecek kadı mahkeme kararını celseyi açıp açıklıyor diyor ki İmam-ı Şafi Hazretleri buyurur ki şüpheyle hüküm olunmaz her ne kadar bu genç katilin kaçtığı belirtilen ormanda yakalanmış Üzeri başında kan ile suç izi olmuş da olsa İmam-ı Şafii Hazretlerine göre bu yence ceza verilemez diyor. Ve genci serbest bırakıyor. Ve tabi öğrenci de böylece yaptığı hocaya karşı suç izinde bulunmasının ne anlama geldiğini görüyor. Tabi bir süre sonra da gerçek katili de ayrıca yakalıyorlar ama gerçek katili yakalanıncaya kadar belki de bu genç e, gidecekti gümbürtüye. Değerli Kardeşlerim, ne anlatıyoruz? Suizanın kötülüğünden, bir insanın her zaman iyi niyet duyguları içerisinde olmasından ve son hadis-i şeriflerle sohbetimizi tamamlamış olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Suizan etmeyin. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. Yani bir insan hakkında kötü düşüncede bulunduğumuz zaman, bunun o insana karşı bir vebal, sorumluluk olduğu gibi böyle düşünmemiz aynı şekilde bir yanlış karar vermemize birilerinin o olayla ilgili, o kimseye karşı yanlış yapması neden olur yasaklık gerekçesi de bu sonra diyor ki Peygamberimiz insanların gizli şeylerini araştırmayın kusurlarını görmeyin bir insan hata etmiş olabilir hatasını kendi içinde gizli tutmaya çalışıyorsa ne olmuş ne olmuş diye merak edip onu araştırmak doğru değildir. Aynı şekilde buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam münakaşa etmeyin, birbirinize çekişmeyin, haset etmeyin, birbirinizi kıskanmayın ve birbirinize düşmanlık etmeyin. Çünkü birbirinizi kardeş gibi sevin. Müslümanlar birbirlerine kardeştir, kardeş olmak zorundadır. Arada münakaşa etmek, her şeyde münakaşa vesilesi bulmaya çalışmak, düşmanlık etmeye çalışmak doğru değildir. Birbirinizi kardeş gibi sevin ve birbirinizi çekiştirmeyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona ancak yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Tabii suizanın sebep olduğu kötülüklerden birisi de kibir hastalığıdır. Bir insan birisinin hakkında niye suizan da bunu o yapamaz bu canım. Ben daha iyisini yaparım. O ancak budur diye ve insana kibir olduğu gibi tahkir, aşağılama duygusundan da ileri gelir. Bu adamdan ancak kötülük beklerim. Bu ancak bunu yapmıştır gibi bir insana karşı hakaret, tahkir duygularından da öte gelir değerli kardeşlerim. Son hadis-i şerifimizde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki husnü zanimin min ibade. ibadet. Hüsnü zan en büyük ibadetlerdendir. Çünkü bir insanın kendi kendini frenlemesi her zaman iyi duygu, iyi düşünceye sahip olmaya çalışması kolay bir şey değildir. Onun için hüsnü zan yapmak en güzel ibadetlerdendir buyuruyor peygamberimiz. Allah hepimize her türlü ahlaki hastalıklardan uzak durmayı lütfeylesin. Su yalandan, gıybetten, dedikodudan, iftiradan, münakaşadan, tahkirden, tahrikten hepimizi uzak tutsun. Selamün aleykümüsselam. Elhamdülillahi rabbil alemin.